Bir bakıma imanın en büyük meyvesi merhamettir. Belki de bugün en ihtiyaç duyduğumuz mevzulardan biri. Merhamet, sende olan neyse ondan mahrum bulunana onu ikram etmen. Yani başkalarının mahrum kaldığı neyse onu telafi için elinden geleni yapmak, yardıma koşmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz merhamet edenlere Rahman olan Allahu Teala merhamet buyurur. Yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyurmuşlardır. Bu hadisi i şerif Tirmizi'de geçiyor. Merhamet dediğimizde de aklımıza ortak tek bir isim geliyor. Çocuğu ağladığında annenin zor duruma düşmemesi ve bir an önce ona bakması için namazın kısaltılabileceğine müsaade etmesi, pek çok geceler gözlerinden yaşlar boşanarak ümmetine dualar etmesi, bütün vaktini insanların cehennemden kurtulması için feda etmesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bulunan o engin şefkatin, en derin ve hassas izleri. Zaten kendisi alemlere rahmet olarak gönderildi. Hatta kendisini sevmeyenler dahi onun merhametini biliyorlardı. Bir gün kendisinden beddua etmesini istediler. O sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben dünyaya beddua etmek için gönderilmedim.'' Ben bir rahmet peygamberiyim, buyurdular. Ve Taif, nice hüznün yaşandığı Taif'e gitmişti Müslümanlığı tebliğ etmek için. Orada cahiller, putperestler, sadece kendini düşünen Taif halkı kendisini taşlamışlardı. Dağlar meleği Cebrail aleyhisselamla gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eğer isterse Allah'ın izniyle o Tayif halkını iki dağın birbirine kavuşmasıyla dümdüz edebileceğini söylemişti. Ama razı olmadı. Hayır buyurdu. Ben Allah'tan onların soylarından, Sadece Allah'a ibadet edecek ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayacak bir nesil getirmesini dilerim. Ve orada kendisini beldelerinden taşlayarak türlü türlü hakaretlerle çıkaran kovan ve hicri 9. yıla kadar şiddetle direnip Müslümanlara pek çok zayiat verdiren o taifliler hakkında Ya Rabbi! Sakif kabilesine hidayet nasibeyle onları bize gönder diye dua etmişti. Nihayet Tayif halkı bir müddet sonra Müslüman olmak üzere Medine'ye gelmişlerdi. Ebu Useyd Bahreyn'den aldığı bir takım esirlerle efendimizin huzuruna geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, esir olarak gelen kadının ağladığını gördü. Ona, ''Niçin ağlıyorsun?'' diye sorunca, kadın, ''Şu adam oğlumu sattı.'' dedi. Efendimiz aleyhisselam, Ebu Hüseyde, ''Onun oğlunu sattın mı?'' diye sordu. ''Evet.'' cevabını alınca, ''Kime?'' buyurdu. ''Abz oğullarına.'' dedi. Bunun üzerine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayvanına bin git, kadının oğlunu al ve getir.'' buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefkati, merhameti herkes içindi. O bir gün, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe, ''Cennete giremezseniz.'' buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram da ''Ya Resûlallah hepimiz merhametliyiz.'' deyince ''Benim kastettiğim merhamet sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata olan merhamettir.'' ''Evet bütün mahlukata olan merhamettir.'' buyurdu. O zaman şöyle diyebiliriz. Güzel dinimizin ruh itibariyle özü, itikatta tevhid, amelde edep, istikamet ve merhamettir. Bu dördü o kadar önemli ki ve merhamet imanın ilk meyvesidir. Bu ne demek? Merhametten uzak olan bir gönül ne müthiş bir hüsranın girdabındadır haberi yoktur. Merhameti olmayan, insanların gözyaşına, bir hayvanın acısına, susuz kalmasına, bir gülün dalından koparılmasına üzülmeyen insanlar kendini sorgulamalıdır. Hatta gelin biraz daha ileri gidelim. Her işimizin başında Besmele okuyoruz değil mi? Her hayrın başı Besmele ve Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha. Peki, Besmele çekerken de, Fatiha suresinde de neyi okuyoruz? Allahu Teala'nın rahmet ve merhametini ifade eden iki kelime, Rahman ve Rahim, bu isimlerle başlıyoruz. Bir zat, Muaz bin Cebel radiyallahu anh'a gelmiş. Bana bir nasihatte bulunur musun dediğinde şöyle demiş. Merhametli ol ki Allah'ın izniyle senin cennete girmene kefil olayım. Demek ki bu zor bir şey. Evet, günümüzde namaz kılan milyonlarca insan var. Allahu Teala sayılarını arttırsın. Amin. Haramlara bulaşmayan maşallah milyonlarca insan var. Ama her namaz kılan, her haramdan kaçan insanda maalesef merhamet olmuyor. Oysa ki merhametsiz gönüllerin yaptıkları her şeyde bir eksiklik vardır. Şu günümüzde savaşlar, bombalar, zulümler, insanların birbirlerini öldürmeleri, birbirlerinin kalbini kırmaları niçin oluyor? Hepsi şu kör nefsin tasallutundan. İşte biz ne zaman bundan kurtulmaya adım atarsak, ne zaman bugün benim miladım deyip de kendimize yeni bir program, yeni bir yön tayin edersek, işte o zaman ruhumuz derinleşecek, zarifleşecek. Merhametin meyvesi cömertliktir. Merhametin diğer meyvesi tevazudur. Merhametin diğer meyvesi, hasetten kurtulmaktır, affetmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakire yedir, yetimin başını okşa. Bugün o kadar imkanımız var ki iyilik yapmak için. Her şey parayla değil, birine telefon açmak, hastayken ziyaret etmek, hiç yapamıyorsak bile tebessüm etmek. Bir kediyi, köpeği gördüğü zaman onun su içmesine, yemek yemesine vesile olmak. Dili olmayan, konuşamayan kuşlara kol kanat germek. Bunlar zor olmasa gerek. Bugün susuzluktan çatlamış bir toprağın o bereketli yağmurlara hasret duyması gibi yaşadığımız dönemde Toplumumuzda en ihtiyaç duyduğumuz, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin başında merhamet geliyor. Kanadı kırık olan yetimler, yoksullar, hastalar, ihtiyaç sahipleri. Onlar bize Allah'ın emanetleri. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan zafer ve yardım talep ederken, muhacirlerin fakirleri vesilesiyle niyazda bulunur ve şöyle buyururdu. Bana zayıfları çağırınız. Çünkü siz ancak zayıflarınızın dua ve bereketiyle rızıklandırılır ve yardım edilirsiniz. Ebu Davud da geçiyor. Demek ki neyi öğreniyoruz? Allah'ın Celle Celaluhu rızasına erişebilmek için kırık gönülleri, mahzun gönülleri ihya etmek, onların gönüllerine ulaşmak gerekiyor. Son olarak bir misal daha verelim. Güzel bir söz var. Açın halinden aç, damdan düşenin halinden yine damdan düşen anlar diye değil mi? Davud-u Hazretleri Allah rahmet eylesin, bu konuda çok önemli bir örnek bizim için. Kendisi de ihtiyaç duyduğu halde, yemeğini yetim ve muhtaçlara gönderen bir Allah dostu. Onun hizmetine bakan talebesi bir gün demiş ki, ''Efendim, biraz et pişirdim, az bir şey, arzu buyurmaz mısınız?'' Davud-u Tayyi sessiz kaldı. Sessiz kalınca hizmetine bakan o kişi de o eti getirdi. Ancak Davud-u Tayyip ruhu önüne konan o ete baktı. Falan falanlar vardı ya yetimlerdi hani onlardan bir haber var mı evladım deyince talebe durumlarının yerinde olmadığını ifade sadedinde içini çekti. ''Bildiğiniz gibi efendim'' dedi. ''O halde bu eti onlara götürüver'' dedi. Hazırladığı bu ikramı çok sevdiği üstadının yemesini arzu eden o samimi talebe, ''Efendim'' dedi, ''Siz de uzun zamandır et yemediniz. Siz yeseniz...'' Ne dedi biliyor musunuz? Davud-u ruhu, ''Evladım'' dedi. ''Doğru diyorsun. Teşekkür ederim. Lakin ben bu eti yersem, kısa bir müddet sonra af buyur, bu dışarı çıkar. Fakat o yetimler var ya... O garibanlar yerse ebediyen kalmak üzere arşı alaya çıkar. Acizane dememiz o ki sadece kendimizi düşünmek, kendi evladımızı, ailemizi, iaşemizi, akrabalarımızı, cemaatimizi, meclisimizi, yaşadığımız yeri düşünmek insanlığı düşünmek değildir. Ve gerçek manada merhamete örnek değildir. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Celle Celaluhu cümlemize merhametiyle muamele buyursun. Bizlerin de merhametle davranmasını nasip buyursun. Amin. Selam ve dua ile.